Elhamdülillah, ve salatu ve salam Allah'a, ve Aleyhi ve sallam Aleyhi ve sahbihi Aleyhi ve sallam Bugünkü konumuz sallam Aleyhi ve sallam Aleyhi ve sallam Aleyhi ve sallam Aleyhi Sünnet ve cennet ile cehennem hakkındaki akidesini, inancını bir alalım. Birinci Ehl-i Sünnet'in birinci akidesi, cennet ve cehennem yaratılmıştır ve şu an mevcuttur. Ve şu an mevcuttur. Bunu niye diyorum? Çünkü bir grup insan, mutezile gibi, bunlar derler ki cennet ve cehennem yaratılmadı. Kıyamet gününde yaratılacak. Çünkü şu an yaratılmış olsa abes olur. İçinde bir şey kimse yok. Dolayısıyla kıyamet gününde ihtiyaç duyulduğu zaman yaratılacak der Moltezi. Fakat Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre cennet ve cehennem yaratılmıştır, mevcuttur. E, Deliller de buna delalet etmektedir zaten. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: "O sâri'u ila mağfiretatin min rabbikum." ve cennetin arduhessemâvâtu vel ardu u'iddetilin mutteqîn Genişliği Rabbinizin mağfiretine Rabbinizin mağfiretine affına yarışın. Onun affını isteyin. Daha ve cennetin ve genişliği semavat ve yüzünün genişliği kadar olan cennete cennet için yarışın ki o cennet Uyğdettiğin muttaqin, muttaqi olanlar için takva sahibi olanlar için hazırlanmıştır. Hazırlanmıştır demek ki yaratılmıştır. Başka yada Allahü Teala der ki, "Ottakun nara, latti uyğdetti Kafirleri için hazırlanmış olan cehennemden korunun, sakının. Dolayısıyla cehennem e, yaratılmıştır. Keda da şu an mevcut olduklarına dair birçok hadis de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde der ki Ebu Hureyre biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında idik ve bir ses duyduk. Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki bu ses nereden olduğunu biliyor musunuz? Biz de dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fi cehennem Bu e, bu ses Allah-u Teala'nın cehenneme sürdüğü, attığı taşın sesidir. 70 sene önce allah Teala bu taşı e, cehenneme atmıştı. İşte bu ses o taşın cehennemin dibine düşmesinin taşıdır der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenn cenneti gördü Miraç'ta. Amr radiyallahu teala anhu'nun e, evini gördü. Ömer radıyallahu teala anhu'nun e, evini gördü, Sa'd İbni Vakkas'ın mendillerini gördü, Bilal radıyallahu teala anhu'nun ayak sesini gördü e, ve Khadija radıyallahu teala anha'ya bir e, ev yapıldı. Dolayısıyla bütün bunlar cennetin şu an mevcut olduğuna delalet etmektedir. Bu bilindikten sonra ehl-i sünnetin cennet ve cehennem hakkındaki ikinci akidesi ise cennet arşın altında yedi kat zamanın üstündedir. Cennetin mekanı arşın altında yedi kat zamanın üstündedir. Çünkü Bukhari'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki cennette yüz derece vardır. Cennetin yüz derece vardır. allah Teala onları Mücahitler Allah yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. Ve her derecenin arası sema ile yer arası gibidir. Sonra diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sorduğunuz zaman Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin. Çünkü o cennetin ortasıdır. Ve cennetin en üstündedir. Ve onun üstünde de Rahman'ın arşı vardır. Ve ondan da e, cennetteki nehirler fışkırır. Dolayısıyla Firdevs cenneti cennetin ortasında olduğuna göre ve Rahman'ın arşının altında olduğuna göre diğer e, cennetlerde e, arşın altında olduğuna delalettir. Cehennemin mekanı ise cehennemin mekanı en alt derecede esfeli safilin dediğimiz en alt mekanda fakat bu mekanın nerede olduğunu ancak ancak Allahu Teala bilir. Allah der ki: "Kella innel fucar lafi Şüphesiz ki facirler siccindedir. Dar bir yerdedir. Ve bu yerin nerede olduğunu ancak Allahu Teala bilir. Ehli sünnetin başka bir akidesi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennemi görmüştür. Zira Bukhari ve Müslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ''İnni yereytül cennete fetenâveltu minha unkûden'' Ben cenneti gördüm ve cennetten bir salkım almak istedim. Sonra diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Eğer o salkımı alsaydım, dünya olduğu müddetçe, baki kaldığı müddetçe o salkımdan yerdiniz.'' Ve ateşi gördüm, cehennemi gördüm. O kadar çirkin, kötü bir yer e, hiçbir zaman gör, görmedim. Ve o cehennem ehlinin çoğu kadın ehliydi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennemi e, görmüştür. Ehli sünnetin başka bir akidesi ise kardeşler cennet ve cehennem konuşurlar ve birbirleriyle ee, birbirleriyle konuşurlar ve Allahu u Teala ile de e, konuşurlar. Zira Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde e, peygamber der ki tehajjetil cennetu cennet ile cehennem Allahu Teala'ya şikayet ettiler. Bunun üzerine cehennem dedi ki veya cennet ile cehennem birbirleriyle konuştular ve e, Allah-u Teala'ya şikayet ettiler. Cehennem dedi ki, uthirto bil mutakbirin ve mutajbirin. Ben bana ancak kibirli olanlar, e, kibriye sahibi olanlar, galiz olanlar, sert olanlar bana girecek dedi. Cehennemde dedi ki, fmalı la yedhulu illa du'afa nas. Bana ise ancak insanların zayıfları e, girecektir dedi. Sonra Allahü Teala dedi ki onlara enti rahmeti cennet hakkında dediksen sen benim rahmetimsin, erhamu biki men aşa, seninle istediğime rahmet ederim. Cehenneme de dedi ki, enti azabi, sen benim azabımsın, ve azibu biki men aşa, seninle istediğime azap ederim dedi. Dolayısıyla cennet ile cehennem Allah-u Teala ile konuşurlar. Başka ayette başka bir ayette olduğu gibi, Hel <gülüyor> imtilaati fe min mazid Allahu Teala cehennem soracak Doldun mu? O da diyecek daha var mı? Daha var mı diyecek. Sonra Allahu Teala feyad'u rabbul hadis de olduğu gibi feyad'u rabbul izzeti kademaha. Bunun üzerine Allahu Teala ayağını cehennemin üzerine koyacak. Fenzeri ba'daha ba'dan. Sura cehennem kıvrılacak birbirine birbirine birbirine geçecek sonra diyecek ki kat kat yeter yeter ey Rabbim diyecek Bukhari ve Müslim hadisinde olduğu gibi Ehli i sünneti ve cemaatin başka bir akidesi ise kardeşler cennet ile cehennem hakkın cennet ile cehenneme allah Teala her birine ehil yaratmıştır cennete girenleri yaratmıştır Aynı şekilde cehenneme giren girecekleri de e, yaratmıştır. Çünkü Buhari ve Müslim'de geçen Ali İbn Ebi Talib'in hadisinde olduğu gibi Ali radıyallahu teala anhu der ki: "Kunnâ fî cenâzatin fî baqî'il gharqati." E, Baqî' mezarlığında bir cenaze idik. Cenazede idik. "Feqadne, feq'ade Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahum mihsaretun." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çömelde oturdu ve onun elinde bir asa vardı. Elinde bir asa vardı. فَجَعَلَيْنْ يَنْكُسُ بِمِخْصَرَتِهِ Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o çöp ile aleykum selam o çöp ile asa ile yeri eşmeye başladı. Sonra dedi ki مَا مِنْكُمْ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقَعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ Sizden ne kadar insan varsa her birinizin Yeri de cennette hazırlanmıştır, yazılmıştır ve cehennemde de yazılmıştır. Bunun üzerine dedik ki ey allah Ressulü, Resulü, اَفَلَا نَتَّكِيلُ Kitabımıza ittikal etmeyelim mi, ona güvenmeyelim mi, nasıl olsa yazılmış. Artık bir şey yapmayalım. Bunun üzerine allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَأَمَّا مَكَانَ min اَهْلِ السَّعَادَةِ feyuyesseru li ahli li yapın amel yapın zira her birinize gidilecek yerin ameli kolaylaştırılmıştır saadet ehlinden olan saadet ehlinin içinin ameli kolaylaştırılmıştır şakavet ehli olan şakavet ehlinin ameli kolaylaştırılmıştır sonra Allah Allah Resulü şu ayeti okur fe emmen a'ta a'ta ve takva ve فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Ancak Allah diyor ki ancak veren, sadaka veren وَتَّقَى takvalı olan Allah'tan korkan وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ Güzellik ile sadaka veren yani ondan sonra başa kalkmayan فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Biz de ona kolaylığı biz de ona iyiliğe kolaylaştıracağız. İyiliği kolaylaştıracağız. Dolayısıyla kişi İyilik yaptığı zaman, niyeti olduğu zaman Allahü Teala ona o yolu kolaylaştırır. Yok şakavet ehlinin ameline, yoluna giderse Allahü Teala da ona o, o, o yolu kolaylaştırır. Dolayısıyla ehl-i sünnet ve cemaate göre cennette olan kişilerin ve cehennemde, cehennemde olacak kişilerin her biri nereye gideceği yazılmıştır. Fakat bize düşen nedir? Amel etmek ve eğer salihlerin amelini yapıyorsan Belki inşallahü teala salihlerden olursun. Başka bir hadis var. Bu hadis de Buhari ve Müslim'de geçer. Ve innakum la ya'malu amale ehli'l cenneti hatta la yakuna baynaha ve baynahu illa dira'. Biriniz cennet ehlinin ameli yapar. Ta ki cennet ile kendisinin arasında bir dira, bir bir karış kalana kadar veya bir şibir kalana kadar bir karışkalana kadar, sonra ateş ehlinin amelini yapar ve o kişi o vaziyette ölür ve ateşe girer. Aynı şekilde bir kişi cehennem ehlinin amelini yapar, sonra cehennem ile kendisi arasında bir karışkalana kadar tobe eder, cennet ehlinin amelini yapar ve cennete girer. Bu hadis çok korkutucu bir hadis. Fakat Şeyhülislam İbn Taimiyah rahimullahü teala bu hadis hakkında der ki, bu bu hadisten maksat bundan kasıt kişinin e, salih amel yapması daha sonra ateşe girmesi öleceği zaman kötülük, kötülerin amelini yapması kasıt o kişi salih amel yaparken niyeti halis değildi dış zahir olarak salihlerin amelini yapıyor fakat niyetinde bozukluk vardı, rüya yapıyordu başka bir niyetle yapıyordu dolayısıyla allah Teala onun niyetini İzhar etti, insanlara gösterdi ve o hal üzerine öldü. Ve o hal üzerine öldü. Çünkü Şehlisem İbni Teymiye ki, Kim Allah'a salih amel yaparsa, iyi yaparsa Allahu Teala şükürdür, şükredicidir. Onun karşılığını verir. Ve Allah'ın karşılığı, kendisine salih amel yapanın karşılığı cehennem olmaz. Bilakis bu hadisten maksat dediğim gibi, kişi niyeti de halal olan kişi hakkındadır bu. Alakul hal ehlü sünnet ve cemaatin başka bir akidesi ise e, kişi her bir kişi, Müslüman veya kafir her bir insanın cennet ile cehennem de bir menzili vardır, bir yeri vardır. Cennet ile cehennemde e, bir yeri vardır. Kişi cennete girdiği zaman cehennemdeki yeri kendisine gösterilir ve der ki denilir ki ona işte sen, kötülüklerin, kötülerin ameliyle amel etseydin, buraya girecektin der. Aynı şekilde cehennemliklerin, cehennemlikleri de cennetteki yeri gösterilir ve denilir ki eğer sen müminlerin ameliyle amel etseydin, senin yerin bura, bura olacaktı. Fakat buraya sen bunu seçmedin. Cehennemliklerin yerini seçtin diye bunlar gösterilecek kıyamet gününde. Zira İbni Macid'e geçen hadisde ve Albani'nin sahih dediği Ebu Hureyre hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "İnna Allaha katabe li kulli vahidin min ahli dunya manzuleyn, ahaduhuma fi'l cennetu law amila's salihat ve'l akharu fi'n nar law amila's seyyiat." Allah Teala dünyada her biriniz için cennet ve cehennemde iki yer hazırlamıştır. Bir cennette, bir cehennemde. Eğer cennetliklerin amelini yaparsa oraya girer, cehennemliklerin amelini yaparsa diğerine girer ve kıyamet gününde gösterilir. Sen buraya, şunu yapsaydın, buraya girerdin, bunu yapsaydın, buraya girerdin diye gösterilir. Ehli sünnet ve cemaatin cennet ve cehennem hakkındaki başka bir inancı ise cennet zorluklarla e, donatılmıştır. Yani cennete ancak Meşakkatla girilebilir. Cennet kolay değil. Ve cehennem de şehvetlerle donatılmıştır. Ce çünkü cehennem e cehenneme girmenin sebepleri şehvetlerdir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in hadisinde e Ebu Hureyre'den rivayet der ki: "Huffetun naru şehavat Ateş ateş şehvetlerle donatılmıştır. Ve cennet ise mekâri zor olan işlerle donatılmıştır. Cennet ve cehennemin başka bir e, sıfatı ise, Ehl-i Sünnet'in akidesine göre e, ce, ce, cehennemin iki tane nefes alması vardır. Birincisi bir tanesi yazın, ikincisi ise kışındır. Ve yazın nefes alması yazın en şiddetli olduğu eee Hararetin en şiddetli olduğu zamandır. Kışın da nefes alması soğukluğun en şiddetli olduğu zamandır. Çünkü cehennem en şiddetli olan, hararetin en şiddetli olan zamanı var ve başka bir cehennem var da o da soğuk, soğukluğu şiddetli olan bir cehennem. Yani cehennem sadece ateş değildir. Bilakis so soğukluğu şiddetli olan bir şey, bir yeri vardır. Kişi sıcaktan soğuya soğuktan sıcağa doğru öyle azap edilir cehennemden. Allahu Teala bizi korusun. Zira Bukhari ve Müslim'de geçen hadisde Ebu Hureyre'ten rivayeten Allah Resulü der ki İçteketin nâru ilâ rabbihâ fekâret rabbi ekele ba'dî ba'da Cehennem Rabbine şikayet etti ve dedi ki Ey Rabbim bazımın bazısı bazı benim bazımın bazısını yedi, yedi bitirdi. Bunun üzerine Allah Allahu Teala ona izin verdi ki iki tane nefes alması için iki e, iki defa nefes alması için izin verdi bir nefesi e, kışın ve bir nefesi de e, yazındır bu da hadiste geçtiği gibi Ehl-i sünnet ve cemaatin cennet ve cehennemin hakkında başka bir akidesiyle akidesi ise cennet ve cehennem hiçbir zaman Fani olmayacaktır. Ebedi kalmak için yaratılmıştır. Ebedi e, kalmak için yaratılmıştır. Çünkü Bukhari ve Müslim'de geçen e, Ebu Sa'da'nın Hudri'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ''Yü'te bil muvti keheyeti ke kabşin emlah'' Kıyamet gününde ölüm bir koç halinde, beyaz bir koç halinde getirilecek. Sonra bir münadi nida edecek. Diyecek ki ya ehlel cenni. Ey cennet ehli. Fe eşre ve yendurun. Sonra onlar cennet ehli kafalarını sarkacak ve di, bakacaklar. Sonra onlara denilecek ki ete'rifune men, men hâda. Bunun kim olduğunu, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar da diyecek ki evet bu ölümdür. Sonra cehennem ehline nida edilecek. Ya ehlen nâr. Ey cehennem ehli. Fayşara ibbu nevayan kafalarını sarkıp bakacaklar. Denilecek, bunu kim olduğunu biliyor musunuz diyecekler. Evet, bu ölümdür. Fayuzbehu sonra o koç kesilecek ve denilecek ki cennet ehline kuluun falamut, ebediyen siz buradasınız. Hiçbir zaman ölüm size yok. Cennet ehline de kuluun falamut, size de ebediyen buradasanız, hiçbir zaman size ölüm yoktur. Cennet ehli tabi sevincinden çok sevinecekler. Cehennem ehli ise o gün üzüldüğü kadar hiçbir zaman üzülmeyecekler. Dolayısıyla cennetin ebediyen kalacağı hakkında ehli sünnetin icması vardır. Cehennemin ebediyen kalacağı hakkında da daha sonra ehli sünnetin icması vuku bulmuştur. Zira eee ehli sünnetten bazı insanlar Cehennemin fani kalacağına dair rivayetler vardır. Cehennem bir müddet sonra yok olacak diye, Ehli sünnetten diyenler vardır. Fakat bu görüş e, zayıf bir görüştür. Daha sonra bu görüşten sonra cehennemin de ebediyen kalacağı hakkında icma varit olmuştur. İlim, ilim ehli icma etmişlerdir. Cehennemin fani ola olacak diyen bazı alimlerin bazı dayanakları var, bazı delilleri var. Bunlardan bir tanesi de bunlardan bir tanesi de Allahu Teala'nın şu ayeti: Halidin <gülüyor> fiha Onlar orada yer ve göğün kaldığı müddetçe onlar ebediyen kalacaklar ancak Rabbinin istediği zaman. Ancak Rabbinin istediği zaman. Yani demek ki Rabbim istiyor ki tabii onların delil getirdiği bir gün belki fani olabilir. E, di de, e, bunu delil getiriyorlar fakat müfessirlerin çoğu bu ayet hakkında der ki bu muahitlerden günahkar olanlar içindir yani muahitlerden günahkar olanlar orada kalacaklar daha sonra bir müddet sonra Allah u Teala onları Allah Teala onları e, çıkartacak başka bir ehli sünnetin başka bir şey diyor ki muahitlerin cehennemi fani olacak muahitlerin tevhid ehlinin girdiği cehennem eee Allahu Teala onu yok edecek fakat cehennemlikler kafirlerin cehennemi ise ebediyen ebediyen kalacaktır. Aynı şekilde başka bir ayet var delil getirdikleri la bizina fiha ahqab onlar orada ateş ehli orada ahqaben bir hukub 80 yıl veya 70 yıl kalacak. Yani çok 70 yıllar kalacaklar diyor Allahu Teala. Dolayısıyla bir müddet sonra son bulacak diyorlar. Bunun hakkında da e, ilim ehli der ki bu tevhid ehli hakkındadır. Yani tevhid ehli orada ebediyen kalmayacaklardır. E, kalmayacaktır. Dayandıkları başka bir delil ise Ömer radıyallahu teala anhun sözü. Zira Ömer diyor ki <gülüyor> لو بقيت اهل النار لو بقي اهل النار في النار كقدر رمل لهم على كقدر الرمل لكان ذلك لكان kum taneleri kadar cehennemde kalsa dahi çok kalsa dahi bir gün onlar elbette çıkacaktır diyor fakat bu Ömer radıyallahu te'ala anhu da rivayet edilen bu eser zayıftır. Çünkü bu Hasan al-Basri Ömer'den rivayet ediyor. Hasan al-Basri ise Ömer radıyallahu te'ala anhu'yu görmemiştir. Ve ilim ehle Hasan al-Basri'nin mursellerini zayıf olarak addeder. Başka bir eser bu da İbn-i diyor ki İbn-i Mesud لَيَتِيَنَّ <gülüyor> عَلَى جَهَنَّمْ زَمَنٌ لَيْسَ فِيهَا حَدْ Cehennemde öyle bir zaman gelecek. Hiçbir kimse kalmayacak. Bu da muallaktır, zayıftır. İbn-i sabit değildir. Dolayısıyla dayandıkları deliller ya buna delalet etmiyor veyahut da zayıf olan eserlerdir. Bilakis doğru olan görüş cehennemde şüphesiz ebediyen kalacaktır ve e, bu da Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimullahu teala'nın ve diğer ehli sünnet alimlerinin görüşüdür. <gülüyor> cennet ve cehennem hakkındaki ehli sünnetin başka bir inancı ise cennet ve cehennem kıyamet yönünde gele Allahu Teala onları getirecek. Zira Allahu Teala diyor ki ve ce a yevme idin bi cehennem. Yevme idin yetezkeru'l insan ve anna lehu'zikra. O gün kıyamet gününde cehennem getirilecek. Yevme idin yetezkeru'l insan. O gün işte insan hatırlayacak yaptığı hataları. Ve anna lehu'zikra. Hatırlamak ne faydası var diyor Allahu Teala. Başka ayet-i Allahu Teala diyor ki ve uzlifetil cennetu lil muttaqin gayra ba'it. Cennet muttakiler için yaklaştırılacak yaklaştırılacak uzak olmamak için yaklaştırılacak dolayısıyla cennet ve cehennem kıyamet gününde ee, getirilecektir El sünnet ve cemaatin başka bir inancı ise şu an dünyada cennet ve cehennemden olan bazı şeyler vardır bunlardan bir tanesi deminki zikrettiğim hadis gibi ee, yazın şiddetli harareti cehennemden gelmektedir. Kışın şiddetli soğukluğu cehennemden gelmektedir. Seyhan ve Ceyhan e, Fırat ve Nil nehirleri cennetten gelmektedir. Hacerü'l-Esved cennetten ge gelmektedir. Başka bir hadiste Ruknü'l-Yemani cennetten gelmektedir. Fakat Allahü Teala onun nurunu söndürmüştür. Cennetten gelmektedir diye başka bir hadis de var. <gülüyor> Rukun ve makam diye geçiyor hatta. <gülüyor> insanların cehennem hakkındaki birçok görüşü vardır. Cehennem ne olacak? Hali ne olacak? Diye. Bunlardan birinci görüş, cehenneme giren insan ebediyen cehennemde kalacak ve bir daha çıkmayacaktır. Bu görüş mutezile ve haricilerin görüşü. Çünkü büyük günah işleyen mümin de cehenneme girerse bir daha çıkmaz diyorlar. Bu tabii ki yanlış görüş. Çünkü elülüsünü sünnete göre her mümin, her muvahhid cehenneme girse de sonunda çıkacaktır. Başka bir e, görüş ise cehennem hakkında cehenneme girenler bir müddet sonra cehenneme alışıp cehenneme alışıp cehennemden zevk duyacaklar, zevk alacaklar artık o ateşten. Bu da ee, İbn-i Arabi'nin Fusuz, Fusuz isimli kitabında Fusuz-ül Hikam kitabında der bunu. Yani i̇bn Arabi'nin görüşü, görüşü sayfa 93 Ebu'l-Ala Afifi'nin tah, tahkik ettiği e, fususta sayfa 93'te e, bunu zikreder i̇bn Arabi. E, tabi bu i̇bn Arabi e, bu konuda onun görüşünü alan birçok insan vardır. Bunlardan bir tanesi de Said-i -Nurisi. Said Nurisi Nurcuların lideri bu da cehennemde bir insanlar bir müddet kaldıktan sonra kafirler cehennemden zevk alacakları, haz alacaklarını iddia eden bir şahıstır. Başka bir görüş ise cehenneme girecekler. Bazı insanlar da der ki cehenneme girecekler sonra onlar çıkar onların yerine başkaları girer. Bu da Yahudilerin görüşü çünkü onlar der ki biz cehennemde sadece az bir müddet azaplanacağız sonra çıkacağız derler. Başka bir görüş ise cehennemden herkes çıkarılacak, çıkarılacak. başka bir görüş ise cehennem fani kalacak, başka bir görüş ise cehennem ehlinin hareketleri fani olacak. Yani bir müddet sonra cehennem ehli hareket edemeyecek, olduğu yerde kalacak. Bu da Mutezile'den Ebu Hüzeyle'nin, Allah'ın görüşü. Ee, Tabi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in görüşü de cehennemden Allahü Teala muhitleri çıkaracak. Ce, e, kafirler orada ebediyen kalacaktır. Bu da ehli sünnetin e, görüşü. Cennet ve cehennemin hakkında başka bir ehli sünnetin inancı ise peygamberler hariç ve peygamberin cennette müjdelediği kişiler hariç hiçbir kimse cennetlik diye müjdelenmez dünyadayken. Tayin edilmez. Tayin edilmez. Kimseye diyemeyiz ki bu Allah dostu bu cennetliktir diyemeyiz. Zira peygamberler ve peygamberin cennette müjdelediği sahabelere cennetlik deriz. Çünkü peygamber haber verdi bunlar 10 sahabe gibi ve diğer sahabeler gibi bunların cennette olduğuna peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. Bunun dışında kimse hakkında kesin kesin bu kişi cennettedir diyemeyiz. Bilakis salih insansa, iyi bir kişi ise onun için cenneti ümit ederiz. Fakat kesinlikle cennetlik diyemeyiz. Kim bunu derse, ehli sünnete muhalefet etmiş olur. Ehli sünnetin başka bir inancı ise cennet ve cehennem hakkında cennet ile cehennem cenneti ümit etmesi gerekir. Cehennemden de Cehennemden de korkması gerekir. Bu ehli sünnetin inancıdır. Amel yaparız cenneti istediğimizden dolayı ve Allahu Teala'nın nimetlerinden dolayı ve Allahu Teala ibadeti hak kazandığından dolayı ve bununla birlikte cenneti istediğimizden dolayı cehennemden de korkarız. Kötü amel yapmayız çünkü cehennemden korktuğumuzdan dolayı, Allahü Teala'nın azabından korktuğumuzdan dolayı. Bu ehli sünnet ve'l cemaat'in inancıdır. Bunu niye diyorum? Çünkü tarikatçıların birçoğu cenneti istemeyiz, cehennemden de korkmayız, Allah rızası için ibadet ediyoruz. Allah sevgisi için Allah sevgisi için ibadet ediyoruz derler. Bu da şüphesiz ki dalalet ve sapıklıktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti soruyordu. Cenneti istiyordu. Cehennemden de korkuyordu. Dualarında cehennemin azabından Allah'a sığınıyordu. Dualarında Firdevs cennetini istiyordu ve bize de emrediyordu. Firdevs cennetini isteyin diye. Nasıl olur da sen gelip diğer bilirsin ki cenneti istemiyorum, cehennemden de korkmuyorum diye. Cehennemden korkmuyorum diyen insan dinden çıkarınız Allah laafihi Tehlikeli bir sözdür. Ehli sünnetin başka bir inancı ise kişi korkusu ve ümiti aynı derecede olması gerekir. Zira korkusu daha yüksek olursa ümitsiz ümitsizliğe kapılır ve hariciler gibi sapıklığa uğrar. Ümidi daha fazla olursa yine korkmaz istediği kötü ameli yapar ve murci eden olur. Ehli sünnet ve cemaat vasat orta yoldur. Ümit ile korku her zaman aynı olması gerekir. Ancak kişi günah işlediği zaman çok çok günah işlediği zaman o kişiye cehennem azabından daha fazla anlatılması gerekir ki korku Kamçısıyla vurulması gerekir ki o kişi düzelsin. Düzeldiği zaman yine yine korku ile ümit yine aynı derecede aynı derecede olur. sünnet Sünnetül Cemaatin başka bir inancı ise, ise kardeşler cennet ve cehenneme insanlar da cinler de girer. İnsanlar da cinler de cennet ve cehenneme girer. Bunu niye diyorum? Çünkü ee, bazı alimlere göre Ebu Hanife gibi Ebu Hanife rahimullahu teala der ki cinler e, salih olan cinler e, salih olmayan zalim olan kafir olan cinler cehenneme girerler onda ittifak var fakat salih olan cinler e, Allahu Teala onları yok eder cehenneme sokmaz diye Ebu Hanife'nin görüşü bu. Bu da şüphesiz ki Zayıf bir görüş. Çünkü Allah-u Teala diyor ki huriler hakkında bahsederken Lem hunne insun onlara ne bir insan ne de bir cin dokundu. Dolayısıyla demek ki cinler de kıyamet gününde cennete e, girecek ve onlara dokunacağına delalettir. Bu da ehl Sünnet'in başka bir e, görüşüdür. Ehli Sünnet ve Cemaat'in başka bir e, inancı ise kardeşler Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennet Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennet Müminlerin kıyamet gününde girecekleri cennet midir yoksa başka bir cennet midir? Dünyada olan bir cennet midir? Bu konuda ilim ehli arasında ehli sünnetin kendileri içi, içinde iki görüşü vardır. Ehli sünnet kendi kendi içinde iki görüşü vardır. Bazıları der ki Adem'in girdiği cennetten kasıt dünyadaki bir cennettir yoksa kıyamet gününde girilecek cennet değildir derler. Bazıları da der ki bilakis Adem'in girdiği cennet kıyamet günündeki cennettir. Çünkü e, Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam tartıştığında hadiste geçtiği gibi Musa Aleyhisselam diyor ki: "Ente Adem Ebuna sen Adem'sin bizim babamızsın. Akhrajtana min el cenne bizi cennetten çıkardın." Yani senin yüzünden biz cennete cennetten çıktık diyor. Yani kıyamet günündeki cennet. Ala bu konuda Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye rahimehullahu teala'nın da iki görüşü var. Nububat isimli kitabında ee, diyor ki doğru olan görüş Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennet kıyamet gününde girilecek cennet değildir der. Başka bir cennettir der. Dünyadaki bir cennettir der. E, fetava ise mecmal fetava da da der ki bilakis Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennet kıyamet günündeki girilecek cennettir. Bunun aksine diyen felsefecilerin görüşüdür değil. El, ilim ehl arasında da iki görüş var. allah Alem doğru olan görüş ise Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennet e, kıyamette bizim gireceğimiz cennettir. allah Alem doğru olan görüşte e, budur. Bu mukaddimeden sonra e, cennetin sıfatlarına gireceğiz. Cennet nedir? Allahu Teala bize ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl sıfatlandırmış? Biraz uzun olacak ama e, yani sabredersiniz. Çünkü e, güzel bir konu. ala her hal Cennetin hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadiste şöyle der. Der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala der ki yani hadisül kutsi "A'dettü <gülüyor> li ibadiy's salihin ma la Salih kullarıma öyle bir cennet hazırladım ki hiçbir göz o cenneti görmemiştir. وَلَا اُذُنُنْ سَمِعْتِ Hiçbir kulak duymamıştır. وَلَا خَطَرَ عَلَى kalbi بَشَرٍ Ve hiçbir beşerin, mahlukun, insanın kalbine gelmemiştir. Onun nasıllığı, tasavvuru, hatırlaması. Yani cenneti ne kadar çok düşünsen dahi, tasavvur etsen dahi öyle bir şey değildir. Ondan, ondan daha güzeldir diyor allah Teala. Sonra Ebu Hureyre der ki, Okuyun inşetüm istesene şu ayeti okuyun. Fe la ta'lemu nefsun ma a'yun. Hiçbir nefis kendilerine ne hazırladığını, güzel şeylerin hazırlandığını e, bilmezler. Bilmezler der bu e, der Allah Teala. Dolayısıyla şu anki anlatacağımız şeyler bize Allah ve Resulü'nün belirttiği şeylerdir. Fakat bunların nasıl olacağını, nasıllığını ancak Allahü Teala bilir. Ne bir kalbimizde bunu tasavvur edebiliriz, ne görebiliriz, ne de işitebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı şekildedir. Bundan dolayı cennetin sıfatlarına başlamadan önce cennet nedir? Cennet, cenne ye kelimesinden müştaktır. Cenne, Arapçada hızlıdır. Ee, Gizli olmak demek. Cennete cünlü gizli olmak demek. Niye? Çünkü cennet e, gizlidir bize. E, onu biz görem gör, göremiyoruz. Kıyamet gününde göreceğiz inşallah. Bundan dolayı misal cenin anne karnındaki çocuk cenin niye? Çünkü gizli göremiyoruz diye cin göremiyoruz diye gizli olduğundan dolayı cin diye isimlendirilmiştir bu sebepten dolayı cennet diye isimlendirilmiştir ala kulli hal cennetin binasından ve toprağından ilk önce başlayalım Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis musnet imam Ahmet'de geçer. Ee, Ahmet Şakir'de sahih bir senet olduğunu der. Der ki Ebu Hureyre dedik ki ey Allah'ın Resulü. Biz seni gördüğümüzde kalp, kalplerimiz yumuşak oluyor. Senin yanına geldiğimizde kalbimiz yumuşak oluyor. Senden ayrıldığımızda dünya işlerine geri dönüyoruz. Kalbimiz sanki sertleşiyor. Kadınlar, çocuklarla, kadınlarla, çocuklarla meşgul oluyoruz. Senin yanına geldiğimizde de ise yani hiç kalbimiz yumuşak oluyor. Dedik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Siz benim yanımda olduğunuz gibi her zaman o halde olsaydınız meleklerle musafaha ederdiniz. Ve melekler sizin ziyaretinize gelirdi evlerinizde. Eğer hiçbir bir günah işlemeseydiniz Allahu Teala günah işleyen bir kavim getirirdi sizin yerinize onları affetmek için. Onları affetmek için günah işleyen bir kavim getirirdi der Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunun üzerine dedik ki ey Allah Resulü cennetten ve cennetin binasından bize bahset. Bunun üzerine Allah Resulü der ki lebinetu zehab. Cennetin bir lebinesi, bir taşı Altındandır. Ve lebinetü fidda. Diğer bir taşı Fidda. Gümüştendir. Ve melâtuha'l hal miskul ezfer Ve çamuru çok güzel kokan bir misk'dir. Ve hisâuhel lûlû vel-yâkut taşları lûlû inciden ve yakuttandır. Ve turâbuhez zafaran Turab Toprağı ise zafferandandır. Men yedhulaha ينعم ولا يبأس. Kim oraya girerse cennete girerse her zaman nimetlenir ve hiçbir zaman hüzünlenmez. Ve yuhlud ve yuhladu ve yuhladu ve la yamut. Ebediyen orada kalır ve hiçbir zaman ölmez. Ve la tubla thiyabu. Elbiseleri hiçbir zaman elbiseleri hiçbir zaman yıpranmaz. وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ Gençliği hiçbir zaman yıpranmaz. Fani olmaz. سَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ Üç kişi var ki davetleri, duaları reddolunmaz. el الْعَادِلِ Adil bir devlet reisi iftar edene kadar oruçlu olan kişi ve mazlum olan kişinin duasıdır. Çünkü Allahu Teala ona semanın semanın e, baplarını, semanın kapılarını açmıştır. Sonra Allahu Teala onun hakkında der ki: "Ve lensuraneke ve lev ba'dihin." O mazlum olan kişi için der ki: "Ve lensurak şüphesiz ki ben sana yardım edeceğim. Velov ki bir müddet sonra olsa dahi ben sana yardım edeceğim." der Allah Resul Sallallahu Teala. Dolayısıyla hadiste geçtiği gibi cennetin gümüşten, altından, toprağa, zaferandan çamuru misk'tendir peygamberin dediği gibi. Başka bir hadis Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: "Udhiltu'l cenne feiza fiha habailu'l lu'lu ve cennete girdim ve gördüm ki oradaki ipler ve bazı şeylerin eee inciden olduğunu gördüm ve toprağın misk'ten olduğunu e, gördüm der." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i rahimallahu teala der ki <gülüyor> İbn-i rahimallahu teala der ki cennetin toprağı zaferandandır. Yani renginin rengi zafaran rengidir. Zaferan kırmızı renkli. Miski ise kokusu ise misktir der İbn-i rahimallahu teala. Çünkü hadisleri cem ederek e, o manaya gelir. Kokusu ise eee misk der İbni İbn Kayyim teala. Dolayısıyla ise, dolayısıyla toprak dolayısıyla toprak nedir? Safran renginde. Kokusu misk renginde. Çamuru misktir. Altın ve gümüş e, tuğlalarla örülmüştür cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Cennetin kapılarına geldiğimiz zaman cennetin kapıları hakkında Allahu Teala diyor ki وصيق الذين تقوا Rabbihim ربهم إلى وصيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة müminler cennete fırka fırka girdiklerinde, yöneltildiklerinde, hatta ida gaoğuha, ta ki cennete varırlar ve fütpat abuabuha, cennetin kapıları açılır onlara. Ve Allah onlara kendi cennetini açar ve onlara söyler ki: Salamunaleykum, tibtüm. Güzel oldunuz, tıptım, güzel oldunuz der. Fethuluha <gülüyor> halidin, ebediyen, ebediyen bu cehenneme girin diye, Cennetin bekçileri, insanları, e, insanları selamlar ve hoş geldin der. Ebediyen cennete girenler. <gülüyor> cennete, cennete girenler hakkında. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala anhu der ki, ama vallahi ma yuhsarul ala arjum ve la yusaqun as-suqa. Vallahi der insanlar ayakları üzerine götürülmez cennete der. Velakinnhum yu'tunu bi nuqin lem yara lem fakat bir deve üzerinde getirilir getirilirler Ve insanlar öyle bir deve hayatlarında görmemiştir Alihari Alayha rihalu üstünde altınlar vardır. O azmi ve azmi ezminetu zabercet ve o devenin ipliği ağzındaki ipliği zebercet'tendir bir e, takı ferkabun aleha o file binecekler hatta yudrabu abwabul cenata ki cennetin kapılarına kapılarına gelene kadar der ali radıyallahu teala anhu sa'l ibn sa'd hadis-i dede peygamber der ki fil cenneti semaniye cennette altı tane kapı vardır Fiha babu yusamma Orada bir kapı vardı ki ismi Rayyan'dır. Ona ancak oruçlular girer der Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste Peygamber der ki, hadis Buhari'de geçer. Femen men min salat kim namaz ehlinden ise cennete namaz kapısından girdirilir. Kim cihat ehlinden ise cihat kapısından girdirilir. Kim sadaka ehlinden ise sadaka kapısından girdir girdirilir ve kim sıyam" Oruç ehlinden ise oruç kapısından girdirilir ki o kapıya reyyan denilir. Bunun üzerine Ebu Bekir der ki ey Allah'ın Resulü bu kapıların hepsinden girecek olan var mıdır? Allah Resulü de evet, evet. Ve umuyorum ki sen onlardansın ey Ebu Bekir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Nefsimin elinde olan Allah'a yemin ederim ki Cennetin kapısının cennetin kapısının e, uzunluğu büyüklüğü kema beyne Mekke ve Himyer Mekke ile Himyer arasında o kema beyne Mekke ve Basra Mekke ve Basra arasında uzunluğu kadardır büyüklüğü kadardır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke ile Basra arasının büyüklüğü mesafesi kadar. İbn Abbas'ın hadisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki eğer Allah, kendi yaratılmışları arasında bir sesleniş yaparsa, Allah Teala eee mahlukatına bir nida eder. Mahlukatını, yaratılmışlarına bir kıyamet gününde nida eder. Der ki: "Ey Ahmed, ayırtmak için nida eder. Der ki: "Ey ahmet, ahmet ve Ahmed'in ümmeti nerede?" der. Peygamber bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve der ki: "Biz Sonuncusuyuz ve ilkiyiz. Yani ümmetlerin sonuncusuyuz ama ilk cennete giren bizizdir. Biz insanların e, ümmetlerin sonuncusuyuz fakat ilk hesaba çekilenlerizdir. Bunun üzerine bütün ümmetler bize yol verir ve bizim oruç ağzalarımız parlıya parlıya aralarından geçeriz der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diğer ümmetler der ki bu ne biçim ümmetler? Sanki hepsi bir peygamber gibi Peygamber gibi ümmet der. Sonra peygamber der ki: "Sonra cennetin kapısına gelirim ve cennetin kapısında cennetin kapısını çalarım." Denilir ki: "Men sen kimsin?" denilir. Ben de derim ki: "Muhammed. Ben Muhammed'im." Ve cennetin kapısı bana açılır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi bunun üzerine Rabbimi görürüm. Ala kursi kursisi üzerine Rabbimi görürüm der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ehirru lehu saciden. Sonra ona secde ederim. Ona hamd ederim. Onu medh ederim. Sonra bana denilir ki irfi ararsak kafanı kaldır. Ve kul tısma. Iste, i̇ste istenilen, verli, istediğin verilecektir. Ve sel Ne istiyorsan verilecektir. Ve şefaat et. Şefaat et. Şefaatin kabul olunacaktır der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Musnet İmam Mehmet'te geçer. Sahih bir senetle. Dolayısıyla cennetin kapıları büyüktür. Mekke ile Basır arasındadır. Başka bir Himyer arasındadır ve ilk cennetin kapısını kim açacak? Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin dereceleri. Allah Teala cennetin dereceleri hakkında der ki: "İnnehu fe inneh, fe inne cehennem." Kim Rabbine suçlu olarak gelirse onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. Ve meyyati kim ona mu'min olarak gelirse salih amel işleyerek gelirse işte onlar için yüksek yüksek dereceler vardır cennette. Cennetu adnin adın cennetleri tecrimin tehdiyel enhar o cennetlerin altlarında ırmaklar akar. Halidine fihe ebediyen orada kalacaklar. Ve zâlike ceza men tezekke. İşte onlar temizlenenlerin mükafatı mükafatı budur der allah Teala. Başka ayette Allah der ki: "Elle dine yuqimuness salat. Onlar ki namazlarını kılarlar. O mimma razaknahum Onlara rızık verdiğimizden infak ederler. Ulaika humul mu'minun hak. İşte onlar müminlerin hakikatıdır. Hak işte onlar müminlerin ta kendisidir. Lahum derecatu 'inde rabbihim ve magfir. Onlar için Rableri katında dereceler vardır. Ve mağfiret vardır ve bolca bolca rızık vardır." Abu Sa'id'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki İnne ehlel cenne yatera evne ehlel guref min fauqihim kemâ yatera evnel kevkebed durriyel gâbir der ki cennet ehli birbirini birbirini birbirinin odalarına bakarlardır görürlerdir. Sanki o odalar bir inci gibi içi oyulmuş inci gibidir dey bakarlar der. Sor Allah Resulü der ki işte bunların derecelerinden kaynaklanmaktadır der. Yani yukarıdaki aşağıya bakar. Yani cennetin dereceleri vardır der. Bunun üzerine, bu hadis hakkında mübarek furi der ki bu, bu hadisten kası cennet ehlinin menzileleri mertebeleri kat kattır. Yani her, her kişi cennette her kişinin mertebesi bir değildir der. Mübarek furi. Said Ebu Sayydın hadisinde Allah Resulü der ki inne ehled deca cennetin alt Derece alt derecedeki olanlar cennetin üst dereceki olanları görürler sanki bir e, yıldızı gördükleri gibi onlar da e, görürler. Ebu Bekir ve Ömer ise işte o derecelerinin en üstündedir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmid'de geçen hadiste olduğu gibi. Başka hadiste peygamber der ki El cennetü miyetü dereceh. Cennet 100 derecedir. Yüz mertebesi vardır. Her derecenin mesafesi, her derecenin, her mertebenin mesafesi miyetü am, yüz senedir. Yüz sene gittiğin zaman işte her cennetin mesafesi odur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste peygamber der ki: "Men ameene bile kim Allah'a, Resulüne inanırsa, namaz kılarsa, orucunu tutarsa Allah Teala o kişiyi cennete girmesi hak, hak e, Allah için haktır." Der. Bunun üzerine dedik ki der Ebu e, Ebu Hureyre, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara haber vermeyelim midir bu senin dediğin şeyine. Peygamber de der ki: "İnne fil cenneti 100 derece." Cennette yüz derece vardır. Allah o dereceleri mucahitler için hazırlamıştır. Her derecenin her derecenin arası yer ve gök arası gibidir der. Ve eze Bundan dolayı Allah'a soracak olursanız Firdevs cennetini sorun. Çünkü o cennetin en ortasındadır ve en yükseğidir. Ve fevkahu aşur arşur rahman. Onun üstünde de rahmanın arşı vardır. Ve ondan da cennetin nehirlere ak akmaktadır der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'de geçen hadiste olduğu gibi. Kavbe-i Ayyad Rahimullah der ki bu derecelerden kasıttır. iki ihtimal vardır der. Ya dereceler zahiri üzerinedir der. Yani üst üste. Birisinin daha üstü. Birisinin ki daha aşağıdadır der. Veyahut da manevi dereceliktir der. Yani hepsi bir kattadır der. Fakat nimetleri daha fazladır der. İki ihtimal da vardır der. Fakat Allah-u Alem birinci ihtimal daha e, güçlü gibidir der. Yani birisi üstünde, diğeri üstünde, üst üste dereceler gibi. <gülüyor> İbn-i Hacer-ül Asgalani'de der ki, bu hadislerden kasıt e, başka derecelerin olmadığına delalet etmekte, etmemekte, etmemektedir. Der. Yani mücahitler için yüz derece hazırlanmış, mertebe hazırlanmış, daha fazla dereceler olduğu, Yok anlamına gelmezler İbn-i Hacer Teala. Yani başka de dereceler de e, vardır der. Muhiret İbn-i hadisinde Allah Resulü der ki Musa Aleyhisselam Rabbine sordu. Dedi ki cennet ehlinin en az mertebesi derecesi nedir der. Allah da de dedir ki, ki yani en alt derecede olan kişinin mertebesi nedir der. Bu kişi kimdir der. Musa Aleyhisselam. Allahu Teala da der ki: Huva raculun yaciu ba'de ma adkhala cenneti'l cennet. O öyle bir kişidir ki der cennet ehlinin hepsi cennete girdiğinde bu kişi getirilir der. Ve denilir ki: Udkhulü'l cennet. Cennete gir denilir. O adam da der ki: Ey Rabbim nasıl cennete gireyim? Bütün insanlar cennette yerini almış, bana yer kalmadıdır. Bunun üzerine ona denilir ki Sana dünyadaki kralların mülki kadar bir cennet vereyim mi der? Adam da der ki: "Raditu Rabbi, ey Rabbim razı oldum, ver bana." der. Adam razı oldu. Bunun üzerine Allah Teala der ki: "Laka zalika ve misluhu ve misluhu ve misluhu. Sana onu vereceğim. Onun Üç katı, dört katı mislisini vereceğim der Allahü Teala. Sonra Allahu Teala yine der, sana daha fazlasını vereyim mi adam? Yani Allahu Teala sayar sayar adam evet razı oldum razı oldum der. Beşincisinde de der ki Allahu Teala, işte sana bu cennet yani bu cenneti veriyorum, dünya katı dünya gibi büyüklüğünde cenneti veriyorum ve on mislisini veriyorum. Bütün bu dünya ve on misli büyüklüğünde bir cennet veriyorum der. Cennetin en alt derecedeki olan şahsız, şahsın, dünya kadar on misli bir hacminde bir yer verilecek o kişiye. Bu da cennete en alt derece olan kişi hakkında. Diğer insanları siz düşünün. Amr ibn As'ın hadisinde de peygamber der ki, Müezzini duyduğunuz zaman, Müezzin gibi aynı şey deyin. Müezzine tekrarlayın. Sonra bana salat edin. Zira kim bana salat ederse Allah Teala da ona 10 on defa salat eder. Sonra bana vesileyi sorun. Makamül Mahmud ezan duasını sorun, isteyin. Çünkü o bir cennette bir menzile bir mertebedir ki o mertebe Allah'ın kullarından bir kul içindir. Ve umuyorum ki ben de ben de o mertebeye nail olan olanın, olanı ben olacağımdır, der. Sonra der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana vesileyi sorarsa, o duayı yaparsa, o kişiye şefaatim haktır, der. Bu da Müslim'de geçiyor. Dolayısıyla kıyamet gününde derecelerin en büyüğü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içindir, der. Tabii ki dereceler bir olmaz. Dereceler bir Allahu Teala la yastavi'l fi Oturanlar ile mücahitler bir olamaz diyor Allahu Teala. Zaruret olan haric tabi. Oturanlarla cihat edenler bir olamaz. Şüphesiz ki kıyamet gününde mertebeleri, mert dereceleri farklıdır. <gülüyor> Derecelerden sonra cennetin nehirlerine gelirim. Allahu Teala diyor ki cennetin nehirleri hakkında Meselü'l cennetü'l cenneti ki va'idül muttakun fiha va'idül muttakun fiha enharu min in gayri asen. Cenneti mu, muttaki olanlar için cennette nehirler vardır. O nehirlerden bazı bazı, bazı suların bazıları gayr-min ma'in gayri asen. Öyle bir sudur ki hiç değişmez. Ve enharu min laban. Öyle nehirler var ki leben yani sütten nehirler vardır. Lem yetegeyer ta'amuhu. Ta'amuhu. Yani tadı değişmeyen sütten nehirler vardır. Ve enhârun min hamrin. Ve içkiden, şaraptan nehirler vardır. Lezzetin nişşârebin. İçenler için lezzet verici, lezzet verici içkiler vardır. Ve enhârun min aselin musaffâ. Ve baldan, halis baldan Nehirler vardır der allah Teala muttaki, muttakiler için. Başka ayette de der ki allah Teala وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İman edip salih ameller için altlarında nehirler akan cennetler ile müjdel eder. Ee, müjdel eder Teala. İbn-i Kesir Teala bu ayet hakkında der ki bu ayette geçen Cennetin altında nehirler vardır. Yani cennetin ağaçların ve konakların, evlerin altında nehirler, nehirler akar der İbn-i Kayyım rahimallahu teala. Hakim İbn-i hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennette sudan nehirler var, baldan nehirler var. Sütten nehirler var, içkiden nehirler var. Sonra tesh teşakkuqü'l enharu ba'd sur'u nehirler birbirinden ayrılır der. Yani bütün cennete, bütün cennete dağıtılır der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İsra hadisinde de Malik ibn Sa's Sa hadisi, peygamber der ki: "Rufiyat li Sidretü'l Muntaha. Sidretü'l Muntaha bana gösterildi. Bu bir ağaç. Fe iza nabaqüha kennehü qilal hacr bu Kal yani bu fazla sürei gibi e, meyvelarını gördüm de bazenanvara oku hakhu enül <gülüyor> fil yaprakları sanki fil kulakları gibidir der ofi asli her Erbathar altından da dört tane Nehir akıyordır onu gördümdür Ne Han battıan iki Nehir battı Nein İki nehirde zahiri nehir. Cibril'e sordum bu nehirler hangisi? Dedi ki, batini nehirler cennetteki nehirler. Zahiri nehirler ise Nil ve Fırat'tır dedi Cibril. Bu hadiste de Bukhari geç, Bukhari'de de geçir. Yani Fırat ve C Nil e, cennetten geliyor. Batini nehirlerde de e, cennette olan nehirlerdir. Başka hadiste peygamber dedi ki, Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil... Hepsi cennetten gelmektedir der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi tadı falan cennet tadı değil ama cennetten aslı cennetten geldiğine biz iman ediyoruz. Başka hadiste peygamber der ki Eşşühede ala bariq nehrin şehitler cennet kapısının oradadır der. Fi kubbetin hadrâ yeşil bir kubbenin altında yukhrecu aleyhim rizquhum minel cenne. Onların rızıkları gece ve gündüz onların rızıkları oradan çıkartılıyor. O nehirden, cennetin kapısında olan nehirden çıkartılıyor der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi cennette öyle bir nehir var ki, ona onun ismi de Kavser. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hastır. İnna atayna kel Kavser Biz sana Kavser'i verdik. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Peygamber der ki ben bir gün cennette giderken bir nehir gördüm ki, o nehirin kenarları inciden, içi oyulmuş inciden, inciden bir nehir gördüm der, kenarları. Dedim ki, ey Cibril, bu nehir nedir? Bunun üzerine Cibril dedi ki, هَذَا الْكَوْثَرْ اَلَّذ۪ي اَعْتَاكَ رَبُّكُ Bu işte sana Rabbinin sana verdiği kevser nehiridir der. فَاِذَا طِيبُهُ bir de baktım ki der tıb kokusu misk misk ezfer çok güzel bir e, misk kokuyor der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde de der ki kevser cennette bir nehirdir hafetahu min zeheb kenarları altındadır ve mecrahu <gülüyor> ale durri vel yakut gitti topraklar dur inci ve yakuttandır turbetuhu <gülüyor> etyabı minel misk toprağa miskten daha güzel kokuyor ve ma'uhu ahla min Suyu aselden, baldan daha tatlı ve o min Kardan daha daha beyaz olan bir nehirdir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ela hal cennetin nehirlerinden sonra cennetin uyun. Menba oluyor ya su. Kaynaklarına bir bakalım. Allahu Teala cennetin kaynakları hakkında da diyor ki İnne'l-muttaqine fi cennetin ve uyun muttakiler için fi cennetin ve ayyun, cennetteki kaynaklar için kaynaklardan içirileceklerdir. Âlûsî rahîmullâhü teala bu ayet hakkında der ki: Bu kaynaklardan kasıt nehirler olabilir der. Veya da kaynaklardan kasıt nehirlerin geldiği kaynaklar olabilir. Der. Yani belki nehirdir der, belki de o Nehirlerin çıktığı o kaynaklarda olabilir der e, Ruhul Mani tefsirinde El-Sehir Rahimullah. فيها o cennette her zaman akan bir nehir vardır. Bir kaynak vardır. İbn Kesir der ki bunun hakkında Bu ayetteki kasıt bir kaynak değildir der. Çünkü e, ispattan sonra nekire geliyor, umum ifade ediyor der. Ancak bu cins deder yani cennette birçok kaynaklar vardır der. Cennette birçok kaynaklar var nehirlerin o kaynaklardan geldiğine ee, delalet. Fiha ainan i cennette iki tane kaynak var başka bir şey e, ayette. Hasan al Basri der ki ihda selsebil birinci kaynak selsebil, <gülüyor> diğeri ise tesnîm der. Atiyye de der ki birincisi Su tadı değişmeyen su, diğeri ise hamır yani içki. Güzel tatlı olan içki, içki dildir. Ala kulli hal bu kaynakların baldan tatlı Allahu Teala bunları muttaki olan insanlar için hazırlamış olan hazırladığı kaynaklardır. Başka ayette de Allah Teala diyor ki O yusquna فيها kâsen kâne mizâcuha O cennette öyle bir bardaktan içir, içirilecek ki o bardak zencebille karıştırılmış bir bardaktır. Aynen فيها tüsmmâ selsabîl. Öyle bir kaynaktan gelecek ki o o su aynen tüsmmâ selsabîl diye isimlendirilen bir kaynak olacaktır der. İbn Kesir rahimehullah Teala der ki Yuskavne yani salih olan insanlar içirilecek. Kesen yani içkiden içirilecek. Kâne mizâcühe zencebiyle mizacı katılmış. O içkide ne katılmış? Kafur katılmış. Bazen soğuk bir kafur katılmış. Bazen de zencebil katılmış. Çünkü başka ayette de kafur geçiyor. Bazen de sıcak bir zencebil katılmış. Yani bazen soğuk bazen sıcak. İnsanlar lezzetlensin diye Allah-u Teala onlara böyle bir şeyler e, nimet verecek. Başka ayette Allah der ki innel ebrâre nefî, lefî naîm muttaki olanlar, iyi olanlar naim içindedirler. Lezzet içindedirler. Nimet Al alel araiki yanzurûn araik, minderler üzerine ot oturup bakacaklar etrafı seyredecekler. Tarifi fi wujuhim ta'rifu fi na'im. Onların yüzlerinde nimetlerin sevinci görülecek. Bakacaklar cennetin nimetlerin sevinçleri için yüzleri parlayacak böyle. Yusku'un min rahiqin mahtum. Onlar mühürlenmiş, damgalanmış bir içkiden içirilecekler. Miskle damgalanmış. Bir içkiyle içirilecek. Hitamuhu misk o içkinin sonu misk olacak. İçecekler ağızlarından misk kokusu gelecek. Ve fi zalika felyetanafes el İşte insanlar bunun için yarışsınlar. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Mizacuhum min tesnim. Teslim denilen bir şarap ile içirilecekler. Karıştırılacak. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. İşte işte yakınlar, mukarrab olanlar, Allahu Teala'ya yakın olan insanlar bu teslimden içirilecekler. Şevkani Rahimullah der ki Said i̇bn Cübeyr İbrahim Nekai der ki hitamuhu ahiru ta'ami yani o sonu o içkinin sonu e, ahiru ta'ami yani en son tadı misk olacak der. Bazılar da der ki bu miskten kasıt kokusu e, misktir der. Bu da ilim arasında e, ihtilaf var. Aynen teşra, mizacuhu tesnim. Tesnim nedir peki? Ayette geçen Begavi der ki Şerabun yunsabbu aleyhim min ulu. O öyle bir içkidir ki der kendilerine yukarıdan sunulacak. Yukarıdan sunulacak. İsteyen istediği kadar kaplarını dolduracak. Yukarıdan gelecek sunulacak. Yukarıdan gelecek sunulacak. Bu da mukarrab olan insanlar için geçerlidir. der. Ee, Begavi rahimullahu teala. طيب مساكن جننتin cennetin, cennetin e, evleri Allahu Teala der ki vaadallahu'l mu'minina vel mu'mina Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara cenneti vaat etti. O cennet ki adlarından nehirler geçiyor. Ebediyen orada kalacaklar. Wa masakina tayyibe ve çok güzel evler vardır onlar için. Fi cenneti adın adın cennetinde çok güzel er, evler vardır. Bu evler e, no. Nam. E, Bu evler üç çeşittir. Birincisi kusur yani palais yani saray. saray. İkincisi xiyem çadırlar. Üçüncüsü de odalar. Odalar yani e, villalar odalar. Kusur hakkında yani saray hakkında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ben bir gün uyarken rüyamda cennette olduğumu gördüm der. Baktım ki bir sarayın etrafında yanında bir kadın abdest alıyordu. Dedim ki bu saray kimin dedim de, Dediler ki bu Ömer İbni Hattab'ın sarayıdır dediler. Bunun üzerine, Ömer radıyallahu teâlâ anhu kıskanmasını hatırladım der ve saraya girmeden gittim der. Bunun üzerine Ömer radıyallahu teâlâ anhu bu hadis anlatıyor, kıssayı anlatıyor. Ömer ağlıyor ve diyor ki: e "Aleyke ağar ya Resulallah. için mi kıskanayım ey Allah'ın Resulü?" deyip Ömer radıyallahu teâlâ anhu ağlıyor. Dolayısıyla cennette saraylar vardır insanlar için. Başka hadiste Cibril Hadiste geçiyor. Ebu Hureyre'nin hadisinde Cibril Cebrail peygambere geldi dedi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Hadi Hatice bu az sonra gelecek olan Hatice'dir. Peygamber'in hanımı. Elinde kap var, sana yemek getiriyor ve içecek getiriyor." der. Ona o sana geldiği zaman ulaştığı zaman ona Allah Teala'nın selamını ulaştırdır. Ve Allah'ın ve benim selamımı ulaştırdır. Ve ona cennette öyle bir sarayla müjdele ki o sarayda ne bir hüzün ne bir korku ne de bir ses vardır der. Normal evde, evinde olduğu zaman dışarıdan ses geldiği zaman rahatsız olursun. O öyle bir saray ki Hatice radıyallahu teala anha için bu saray hakkında bir rahimullahu teala diyor ki kasabu'l-lu'lu el -mücevbef. o öyle bir saray ki o saray içi eee içi olmayan içi yontulmuş olan bir e, lülü inciden yapılmıştır. İçi yontulmuş olan inciden yatıl, e, yapılmış bir saraydır der. eee Nebi Teala. Başka hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: Kulumun peygamber der ki kulun çocuğu öldüğü zaman, vefat ettiği zaman Allah -u Teala meleklere der ki: "Kabattum ve abdi. Kulumun çocuğunu mu aldınız? Kabzettiniz ruhunu." Onlar da der ki: "Naam ey ey Allah'ım, ey Rabbim kulunun çocuğunu aldık." Sonra Allah Teala der ki: "Kabattum semareta fuadehi. Kulumun ciğerinin parçasını mı aldınız?" der. Onlar da der ki: "Evet ey, ey, ey Rabbim." Kulumun ciğerin kulunun ciğerinin parçasını aldık derler. Sonra Allah Teala der ki: Me karr abdi." Kulum ne dedi bunun üzerine der? Melekler de der, der ki: "Hamideka ve Sana hamd ettiler ve istirca ettiler. "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun." dediler. Bunun üzerine de Allah Teala der ki: "Ubnu li abdi baytan fi'l cenne ve semuhu beyte'l hamd." Kulum için cennette bir bir saray yapın ve o saraya hamd saray diye isimlendirir. İsimlendirir diye meleklerine emreder allah Teala. Dolayısıyla çocuğu ölüp hamd eden, sabreden kişiler içinde yine ee, saray vardır. Amr İbni As der ki, cennette öyle bir saray var ki o saraya adın saray denilir. O sarayın etrafında burçlar vardır der. O sarayın 5000 bin tane kapısı vardır. O kapılardan ancak nebi, sıddık veya şehit girerler. Hasan el-Basri de der ki cennette öyle bir e, palace, saray var ki ondan ancak şehitler ve sıddıklar girer hal <gülüyor> Başka bir hadisde peygamber der ki kim Allah için, Allah rızası için bir mescid yaparsa, Allahu Teala da o kişi için bir saray yapar cennette. Der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçtiği gibi. Dolayısıyla cennette saraylar vardır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sarayları kime kimin olacağını bize beyan etmiştir. Hiyam ikinci evler yani hiyam çadırlar cennetteki Çadırlar hakkında. Fakat buna geçmeden önce bir namazı kılalım. Ondan sonra devam ederiz inşallah.